Antoine de Saint-Exupéry Bir rehine mektup Aralık 1940'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek üzere Portekiz'den geçerken Lisbon bana parlak ve hüzünlü bir cennet gibi göründü. O sırada Lisbon'da herkesin dilinde gerçekleşmesi an meselesi olan bir istila bahsi vardı ve Portekiz içinde bulunduğu saadet yanılgısına tutunmaya devam ediyordu. Dünyadaki en büyüleyici sergiyi düzenlemiş olan Lizbon solgun bir ifade ile gülümsüyordu. Savaşa gitmiş oğullarından haber alamayan ve onları kendi inançlarıyla kurtarmaya çalışan annelerinkine benzer bir gülümsemeyle, ''Ben gülümsediğime göre oğlum da sağdır. Bakın'' diyordu Lizbon ''Ben ne kadar mutlu, huzurlu ve iyi aydınlatılmış bir haldeyim. Kıtağının tamamı yırtıcı kavimlerle dolu vahşi bir dağ misali Portekiz'in üstüne üstüne geliyordu. Bayram eden Lisbon ise Avrupa'ya meydan okuyordu. Ben kendimi gizlememeye bu kadar özen gösterirken beni nasıl hedef alabilirler? Ben bu kadar savunmasız bir haldeyken? Benim memleketimin şehirleri geceleri kül rengine bürünüyordu. Her türlü ışık alışkanlığımı kaybetmiştim. Ve bu ışıl ışıl başkent bende belli belirsiz bir tedirginlik yaratıyordu. Civardaki dış mahalle karanlıksa fazla aydınlatılmış bir vitrindeki elmaslar serserileri cezbeder. Onların vitrininin etrafında dört döndükleri hissedilir. Lisbon'un üstünde de bombardıman uçaklarından oluşan serseri gruplarla dolu Avrupa gecesinin baskısını hissediyordum. Sanki ta uzaklardan bu hazinenin kokusunu almışlar gibiydi. Ancak Portekiz, canavarın iştahından bir haberdi. Kötü alametlere inanmayı reddediyordu. Portekiz, ümitsiz bir güvenle sanattan bahsediyordu. Onu tam da sanata tapınırken ezmeye cüret edebilirler miydi? Portekiz, bütün harikalarını gözler önüne sermişti. Onu bu harikaların ortasında ezmeye cüret edebilirler miydi? Portekiz, yüce insanlarını sergiliyordu. Ordusu olmadığı için, top arabaları olmadığı için, Portekiz, istilacının demir hurdalarının karşısına kendi taş nöbetçilerini çıkarmıştı. Şairlerini, kaşiflerini, konkistadorlarını. Portekiz, ordusu ve top arabaları olmadığı için istilacının yolunu geçmişiyle kesiyordu. Onu böylesine görkemli bir geçmişten kalan mirasın içinde ezmeye cüret edebilirler miydi? Ve ben her akşam hüzünlü bir halde, bahçelerin üstünden gösterişten uzak, basit bir kaynak şırıltısıymışçasına hafif hafif akan, büyük bir incelikle seçilmiş ölçülü müziğine kadar her şeyin mükemmelliğin sınırında gezindiği bu son derece zevkli serginin harikaları arasında geziniyordum. Dünyadaki bu harikulade ölçüllük anlayışını yok mu edeceklerdi? Ve ben, Lisbon'u gülümsemesinin altında kendi ışığı sönmüş şehirlerimden, daha kederli buluyordum. Sofralarında ölen akrabalarının yerini muhafaza eden biraz tuhaf aileler tanıdım. Belki siz de tanımışsınızdır. O aileler telafisi mümkün olmayan bir şeyi inkar etmekteydi. Fakat bu meydan okuma teselli veriyor gibi de görünmüyordu. Ölüleri ölü olarak kabul etmek gerekir. İşte o zaman ölü rolü içerisinde farklı tür bir varlık kazanırlar. Oysa o aileler onların dönüşünü askıya alıyordu. Onları ebedi eksikler, sonsuza dek geç kalan misafirler haline getiriyorlardı. Bu aileler yası içerikten yoksun bir bekleyişle değiş tokuş ediyordu. O evler bana kederden daha farklı bir şekilde boğucu, acımasız bir huzursuzluğun içine dalmış gibi görünüyordu. Ben, ey yüce tanrım, Havayolu posta hizmetindeyken uçağa düşürülen, kaybettiğim son dostum olan pilot, Gülmet'in yasını tutmayı kabul ettim. Gülmet artık hiç değişmeyecek. Hiçbir zaman var olmayacak. Fakat hiçbir zaman yok da olmayacak. Onun soframdaki tabağından, o gereksiz tuzaktan vazgeçtim ve onu gerçek bir ölü dosta dönüştürdüm. Fakat Portekiz, Saadet'in tabağını kandillerini ve müziğini olduğu gibi muhafaza ederek onun hala var olduğuna inanmaya çalışıyordu. Tanrı da buna inansın diye insanlar Lizbon'da mutluluk oyunu oynuyordu. Lizbon'daki keder havası aynı zamanda bazı mültecilerin varlığından da kaynaklanıyordu. Kendilerine sığınak arayan sürgünlerden bahsetmiyorum. Çalışmalarıyla verimli hale getirecekleri bir toprak parçası arayışında olan göçmenlerden bahsetmiyorum. Kendi paralarını güvenceye almak için akrabalarının sefaletinden kaçıp vatanlarını terk edenlerden bahsediyorum. Şehrin içinde ikamet edemediğimden, Estoril'de kumarhanenin hemen yanında kalıyordum. Yoğun bir savaştan çıkmıştım. 9 ay boyunca Almanya üzerindeki uçuşlarına hiç ara vermeyen hava birliğim, Kısa süre önce yaşanan tek bir Alman taarruzu sırasında mürettebatının dörtte üçünü kaybetmişti. Vatanıma döndüğümde köleliğin o kasvetli havasıyla ve açlık korkusuyla tanışmıştım. Şehirlerimizin kesif karanlığını yaşamıştım. Fakat işte o sırada kalmakta olduğum yerin iki adım ötesinde Estoril'deki kumarhane her akşam hortlaklarla dolup taşmaktaydı. Bir yerlere gidiyormuş numarası yapan sessiz kadillaklar onları girişteki incecik kumların üstüne bırakıyordu. Eskiden olduğu gibi akşam yemeği için giyinip süsleniyorlardı. Göğüslüklerini veya incilerini sergiliyorlardı. Birbirlerini konuşacak hiçbir şey bulamayacakları figüran yemeklerine davet ediyorlardı. Ardından servet durumlarına göre rulet veya bakar oynuyorlardı. Bazen onları izlemeye gidiyordum. Ne öfke ne de istihza, sadece belli belirsiz bir tedirginlik hissediyordum. Hayvanat bahçesinde nesli tükenmiş bir türün hayatta kalan son üyeleri karşısında hissettiğiniz türden bir tedirginlik. Masaların etrafındaki yerlerini alıyorlardı. Ağırbaşlı bir kuru piyenin karşısında sıkış tıkış dizilip, ümidi, ümitsizliği, korkuyu, Arzuyu ve sevinci hissedebilmek için çırpınıyorlardı. Tıpkı yaşayan insanlar gibi. Belki hemen o dakika bütün anlamını yitirmiş servetleriyle kumar oynuyorlardı. Belki de hükmü kalmamış paralar harcıyorlardı. Kasalarının değeri belki de çoktan el konmuş ya da yerle bir etmek üzere yola çıkan hava torpidolarının tehdidi altındaki fabrikaların güvencesi altındaydı. Kendi kendilerine gelin güvey oluyorlardı. Sanki aylardan beri, Dünya üzerinde bir şeyler çatırdamaya başlamamış gibi sıkı sıkı geçmişe tutunup duydukları coşkunun meşru olduğuna, çeklerin karşılıksız çıkmayacağına ve kadim geleneklerinin sonsuz edek yaşayacağına inanmak için çırpınıyorlardı. Gerçek dışı bir durumdu bu. Bir kukla tiyatrosuydu. Fakat üzünlüydü. Şüphesiz hiçbir şey hissetmiyorlardı. Onların yanından ayrılıp deniz kenarına hava almaya çıktım. Estoril'in denizi, bir kaplıca şehrinin denizi. Bu ehlileştirilmiş deniz bile bana bu duruma ayak uydurmuş göründü. Deniz, körfezin içine ay ışığında pırıl pırıl parlayan, artık modası geçmiş, kuyruklu bir elbise gibi yumuşacık, tek bir dalga göndermekteydi. Yolcu gemisinde mültecilerimle tekrar karşılaştım. Bu yolcu gemisine de hafif bir kaygı havası hakimdi. Yolcu gemisi bu köksüz bitkileri bir kıtadan diğerini naklediyordu. Kendi kendime, ben bir yolcu olmak istiyorum, bir göçmen olmak istemiyorum. Kendi vatanımda başka yerlerde gereksiz olacak o kadar çok şey öğrendim ki, diyordum. Fakat işte benim göçmenlerim de ceplerinden adres defterlerini, kimlik kalıntılarını çıkartıyorlardı. Hala birileri olmaya çalışıyorlardı bütün güçleriyle bir takım anlamlara tutunuyorlardı. Biliyor musunuz, diyorlardı. Ben şuyum, şu şu şehirdenim, falanca kişinin dostuyum. Şu şu kişiyi tanır mısınız? Ve size bir arkadaşın veya bir mesleğin veya bir hatanın hikayesini veyahut onları herhangi bir şeye bağlayabilecek herhangi bir hikayeyi anlatmaya koyuluyorlardı. Fakat vatanlarını terk ettiklerine göre, bu geçmişe dahil hiçbir şey işlerine yaramayacaktı. Her şey henüz çok sıcak, çok taze, çok canlıydı. Tıpkı aşk hatıralarının da en başlarda olduğu gibi. Aşk mektuplarını bir araya toplayıp bir deste yaparsınız. Bunlara birkaç hatıra eklersiniz. Hepsini büyük bir özenle birbirine tutturursunuz. Ve bu yadigarlar önce hüzünlü bir cazibe yaratır. Sonra mavi gözlü, sarı saçlı bir güzel geçer ve yadigarlar ölür. Zira arkadaşta, meslekte, memlekette, eve dair hatıralar da artık bir işe yaramadıkları takdirde renklerini kaybeder. Onlar da bunu hissediyordu. Nasıl Lizbon mutluluk oyunu oynuyorsa, onlar da kısa sürede döneceklerine inanıyormuş gibi yapıyorlardı. Müsrif çocuğun yokluğu tatlıdır. Bu sahte bir yokluktur. Zira onun ardında bıraktığı baba evi hala ayaktadır. Kişi ister yan odada, ister gezegenin öbür tarafında olduğu için orada olmasın. Aradaki fark önemli değildir. Görünüşte uzaklaşmış olan bir dostun varlığı kendini gerçek bir yakınlıktan daha yoğun bir şekilde hissettirebilir. Bu duanın gücüdür. Evimi hiçbir zaman, sahrada olduğum zamanki kadar çok sevmedim. Hiçbir erkek nişanlısına, horn burnunu dolanan ve ters rüzgarların oluşturduğu duvarın önünde yaşlanan 16. yüzyıl Breton denizcileri kadar yakın olmamıştır. Bu denizciler yola çıktıkları andan itibaren geri dönmeye başlarlardı. O ağır elleriyle yelkenleri çekerken bile dönüşlerini hazırlarlardı. Bretonya limanından nişanlının evine giden en kısa yol burnundan geçiyordu. Ancak gelin görün ki benim göçmenlerim, bana Breton nişanlıkları ellerinden alınmış, Breton denizciler gibi görünüyordu. Bundan böyle hiçbir Breton nişanlı onlar için penceresinde mütevazi bir kandil yakmayacaktı. Onlar dönecekleri evleri olmayan müsrif çocuklardı. İşte o zaman insanın kendi dışına çıktığı o gerçek seyahat başlar. İnsan kendini nasıl yeniden inşa edebilir? İnsan kendi içinde hatıralardan oluşan o Arap saçını nasıl tekrar oluşturabilir? O hayalet gemi, tıpkı Araftakiler gibi doğmayı bekleyen ruhlarla doluydu. Gerçek gibi görünenler sadece gemiyle bütünleşmiş ve gerçek işlevleri sayesinde yücelmiş olanlardı. Tepsileri taşıyanlar, bakırları ovup parlatanlar, ayakkabıları cilalayanlar ve belli belirsiz bir küçümsemeyle ölülere hizmet edenler. Personelin bu belli belirsiz küçümsemesinin nedeni kesinlikle göçmenlerin fakirliği değildi. Göçmenlerde eksik olan para değil, yoğunluktu. Artık falanca evle, falanca dostla, falanca meslekle anılan insanlar değillerdi. Hala o rölye oynuyorlardı. Fakat bu artık doğru değildi. Kimsenin onlara ihtiyacı yoktu, kimse onlara başvurmaya hazırlanmıyordu. Sizi alt eden, gecenin bir yarısı yataktan kaldıran, İstasyona koşmaya zorlayan o telgraf ne kadar mucizevi bir şeydir. Koş, sana ihtiyacım var. Kendimize hemen bize yardım eden dostlar buluruz. Bizden yardım isteyenleri yavaş yavaş hak ederiz. Şüphesiz benim hortlaklarımdan kimse nefret etmiyordu. Kimse onları kıskanmıyor, kimse onları rahatsız etmiyordu. Fakat kimse onları dünyada değeri olan yegane sevgiyle sevmiyordu. Kendi kendime şöyle diyordum. Karaya ulaştıkları an hoş geldin kokteyllerine, teselli yemeklerine davet edilecekler. Fakat kim kapılarını sarsıp da içeri alınmayı talep edecek? Aç, benim. Talep etmeden önce bir çocuğu uzun süre emzirmek gerekir. Dostluktan doğan hakkını talep etmeden önce bir dostu uzun uzun işlemek gerekir. Harap olmuş eski bir şatoyu tamir etmek onu sevmeyi öğrenmek için nesiller boyu harap olmuş olmak gerekir. Yani kendi kendime şöyle diyordum. Önemli olan yaşanmışlıkların bir kısmının bir yerlerde kalması ve geleneklerin ve aile bayramlarının ve hatıralarla dolu o evin önemli olan dönüş için yaşamaktır. Ve tabi olduğum uzak kutupların kırılganlığının beni kendi özümde tehdit ettiğini hissediyordum. Gerçek bir çölle tanışma tehlikesiyle karşı karşıyaydım ve bu sayede aklımı uzun süre kurcalamış olan bir gizemi de anlamaya başladım. Üç yıl sahrada yaşadım. Ben de onca insan gibi sahranın büyüsünü sayıkladım. Sahranın, o her şeyin salt yalnızlıktan ve yoksunluktan ibaretmiş gibi görünen yaşamını tanımış olan herkes, her şeye rağmen o senelere yaşadıkları en güzel seneler olarak özlem duyar. Kum özlemi, yalnızlık özlemi, boşluk özlemi sözcükleri bir arada edebi formülden ibarettir ve hiçbir şeyi açıklamaz. Oysa şimdi ilk kez üst üste yığılmış yolcularla uğuldayan bir yolcu gemisinin güvertesinde bana sanki çölü anlıyormuşum gibi geliyordu. Şüphesiz sahra göz alabildiğine tek düze kumdan ibarettir. Daha doğrusu, kumullara nadiren rastlandığına göre çakıllı bir kumsaldan ibarettir. Orada insan can sıkıntısıyla aynı koşulların içine gömülür. Yine de gözle görülmeyen ilahlar onun için yönlerden, eğimlerden ve işaretlerden oluşan bir ağ, gizli ve canlı bir kas sistemi inşa ederler. Ortada tek düzelik diye bir şey kalmaz. Her şey bir yerlere yönelir. Orada sessizlik dahi başka sessizliğe benzemez. Kavimler uzlaştığında, akşam serinliği geri geldiğinde ve insan yelkenleri toplayıp huzurlu bir limanda mola vermiş gibi hissettiğinde çöken bir barış sessizliği vardır. Güneş bütün düşünceleri ve hareketleri askıya aldığında çöken bir öğle sessizliği vardır. Kuzey rüzgarı yumuşadığında... ...ve içerideki vahalardan çiçek tozları gibi sökülen böceklerin ortaya çıkışı doğudan gelen kum fırtınasını haber verdiğinde çöken sahte bir sessizlik vardır. İnsan uzaklardaki bir kavmin kaynadığını bildiğinde çöken bir kumpas sessizliği vardır. Araplar arasında o çözülmesi imkansız fısıltılarla dolu sohbetler kurulduğunda çöken bir gizem sessizliği vardır. Ulağın dönüşü gecikince çöken gergin bir sessizlik vardır. İnsan geceleyin duymak için nefesini tuttuğunda çöken tiz bir sessizlik vardır. Ve insan sevdiği kişiyi hatırladığı takdirde çökecek olan hüzünlü bir sessizlik vardır. Her şey kutuplaşır. Her bir yıldız gerçek bir yöne işaret eder. Bunların hepsi de müneccim kralların yıldızlarıdır. Hepsi de kendi tanrılarına hizmet eder. Bir ulaşılması zor, uzaklardaki bir kuyunun yönünü gösterir. Sizi o kuyudan ayıran enginlik üstünüze bir kale bendi gibi çöker. Bir başkası kurumuş bir kuyunun yönünü gösterir. O yıldızın kendisi de kuru gözükür. Ve sizi o kuyudan ayıran enginlik eğimden yoksundur. Başka bir yıldız göçebelerin size anlata anlata bitiremediği fakat fikir ayrılığı yüzünden size yasak olan meçhul bir vahaya kılavuzluk eder. Sizi o vahadan ayıran kumlar Peri masallarındaki çimenlikler gibidir. Yine bir başkası, anlatılana göre dişlenilisi bir meyve gibi leziz, bembeyaz bir güney şehrinin yönünü gösterir. Ve bir başkası da denizin yönünü. Nihayet, neredeyse gerçek dışı kutuplar, bu çölü çok uzaklardan manyetize eder. Hatıralarda canlı kalmış bir çocukluk evi. Hakkında hiçbir şey bilinmeyen, sadece öyle olduğu bilinen bir dost. Böylece sizi çeken veya iten, sizi cezbeden veya size direnen kuvvet alanları sayesinde kendinizi gergin ve canlanmış hissedersiniz ve kendinizi ana yönlerin tam ortasında sağlam, kararlı ve yerleşik halde bulursunuz. Çöl elle tutulur hiçbir zenginlik sunmadığından, çölde görülecek de duyulacak da hiçbir şey olmadığından, buna karşılık insanın iç dünyası burada uykuya dalmaktan ziyade iyice güçlendiğine göre Kişinin öncelikle gözle görülmeyen çekimler tarafından harekete geçirildiğini kabul etmek gerekir. İnsanı yöneten ruhtur. Çölde ilahlarımın değeri neyse, benim de değerim odur. Böylece ben, kederli yolcu gemimin güvertesinde kendimi hala verimli yönler bakımından zengin hissediyordum. Eğer hala canlı bir gezegende yaşıyorsam, bu, ardımda Fransa'nın karanlığında itip giden, ve şimdi benim için büyük bir önem arz etmeye başlayan birkaç dost sayesindeydi. Kuşkusuz Fransa benim için ne soyut bir tanrıça ne de tarihsel bir kavramdı. Aksine Fransa tabi olduğum bir beden, beni yöneten bir ilişkiler ağı, kalbimin eğilimlerini tesis eden bir kutuplar bütünüydü. Gideceğim yönü bulmak için muhtaç olduklarımın kendimden daha sağlam ve daha kalıcı olduğunu hissetmeye ihtiyacı duyuyordum. Nereye döneceğimi bilmek için, var olmak için. Benim vatanımın tamamı onların içinde yatıyor ve onlar aracılığıyla benim içimde yaşıyordu. Denizde yolculuk eden biri içinde bir kıta birkaç deniz fenerinin basit parıltısından ibarettir. Bir deniz feneri uzaklığı ölçmez. Işığı gözlerinin içindedir. O kadar. Ve kıtanın bütün harikaları o yıldızın içinde yatar. Ve işte Fransa'nın Topyekün işgalden sonra tıpkı denizdeki tehlikelerden sağ çıkıp çıkamadığı bilinmeyen bütün ışıkları sönmüş bir gemi gibi, içindeki yüküyle birlikte bir bütün olarak sessizliğe gömüldüğü şu günlerde sevdiğim insanların kaderi bana içime yerleşecek bir hastalıktan daha büyük bir azap veriyor. Onların savunmasızlığı üzerinden kendi özümün tehdit altında olduğunu keşfediyorum. Bu gece zihnimi meşgul eden kişi 50 yaşında, hasta ve Yahudi. Alman dehşetinden nasıl sağ çıkacak? Onun hala nefes aldığını hayal edebilmek için varlığının istilacı tarafından bilinmediğini ve onun kendi köyünde kendi köylülerinin oluşturduğu o sağlam sessizlik duvarının ardında saklandığına inanmaya ihtiyacım var. İşte ancak o zaman onun hala yaşadığına inanıyorum. İşte ancak o zaman onun hiçbir sınır tanımayan dostluğunun krallığından uzakta gezinirken kendimi bir göçmen gibi değil de bir yolcu gibi hissetmem mümkün oluyor. Zira çöl sanıldığı yerde değildir. Sahra bir başkentten daha canlıdır. En uğultulu şehir ise hayatın temel kutuplarının manyetizması yok edildiği takdirde bomboş kalır. Peki hayat... Tabi olduğumuz bu kuvvet çizgilerini nasıl oluşturur? Beni o dostun evine çeken güç nereden kaynaklanıyor? O dostun varlığını muhtaç olduğum kutuplardan biri haline getiren temel anlar neler? Peki ya özel sevgilerle bu özel sevgilerden doğan vatan sevgisi hangi gizli olaylardan yoğrulmakta? Gerçek mucizeler ne kadar da az gürültü koparır? Başlıca olaylar ne kadar basittir? Anlatmak istediğim an hakkında söylenecek o kadar az şey var ki, o anı hatıramda yeniden yaşamam ve söz konusu dostla konuşmam gerek. Savaştan önce Saon Nehri kıyılarında, Tornus taraflarında bir gündü. Öğle yemeği için ahşap balkonu nehrin üzerine taşan bir restoran seçmiştik. Müşterilerin bıçakla oyduğu, derme çatma bir masaya dirseklerimizi dayamış, iki pernot sipariş etmiştik. Doktorun sana alkolü yasaklamıştı fakat büyük kutlamalarda hile yapıyordun. Bu da bir kutlamaydı. Neden bilmiyorduk fakat öyleydi. Bizi neşelendiren şey ışığın niteliğinden daha ele gelmez bir şeydi. Bu nedenle sen de büyük kutlamalarda içilen per karar kılmıştın. Ve iki mavnacının bizden iki adım ötede bir mavnadaki yükü boşalttıklarını görüp onları da davet etmiştik. Balkondan onlara doğru seslenmiştik ve onlar da gelmişti. Teklifsizce gelmişlerdi. Arkadaş çağırmayı o kadar doğal karşılamıştık ki, belki de içimizdeki o gözle görülmeyen bayram havasından ötürü. Onların davete icabet edecekleri o kadar açıktı ki, biz de hep beraber kadeh tokuşturduk. Güneş pırıl pırıldı. Güneşin yumuşacık bal rengi ışınları karşı kıyıdaki kavaklara, ...ve ta ufka kadar bütün havaya yayılıyordu. Gittikçe daha da neşelendik ve hala bunun sebebini bilmiyorduk. Güneş güzelce aydınlatmayı, nehir akmayı, yemek adına yaraşır bir yemek olmayı, ...manacılar davete icabet etmeyi, garson kız sanki ebedi bir bayrama başkanlık ediyormuş gibi... ...bize neşeli bir nezaketle hizmet etmeyi eksik etmiyordu. Karmaşadan uzak, katı bir medeniyetin içine iyice yerleşmiş... Tam bir barış içindeydik. Bütün dileklerin gerçekleştiği, birbirimize açacak derdimizin kalmadığı kusursuz bir durumun tadını çıkarıyorduk. Kendimizi saf, dimdik, ışıl ışıl ve hoşgörülü hissediyorduk. Hangi hakikat kendini bize bütün açıklığıyla göstermişti bilemiyorduk. Fakat bize hakim olan duygu kesinlikle katiyetti. Neredeyse mağrur bir katiyet. Bu şekilde bütün evren, Bizim aracılığımızla iyi niyetini kanıtlamaktaydı. Bulutsuların yoğunlaşması, gezegenlerin katılaşması, ilk amiplerin oluşumu, yaşamın amipten insanoğluna varan o devasa uğraşı. Her şey talihli bir şekilde bizim aracılığımızla bu nitelikteki bir hızla sonuçlanmak üzere birleşmişti. Pek de fena bir başarı sayılmazdı hani. Biz de bu sessiz anlaşmanın ve bu neredeyse dini ayinin tadını çıkarıyorduk. Kutsal garson kızın geliş gidişleri bizi beşik gibi sallarken malnacılar ve biz aynı kilisenin müritleri gibi kadeh tokuşturuyorduk. Gerçi hangisi bunu söyleyemezdik. Mannacılardan biri Hollandalıydı, diğeri Alman. Alman malnacı vaktiyle Nazi kaçmış. Zira orada komünist ve troçkist veya katolik veya Yahudi diye mahkemeye verilmiş. Ancak o sırada o maunacı bir etiketten çok daha başka bir şeydi. Önemli olan içerikti. İnsanın hamuru. O bir dosttu. Hepsi o kadar. Ve bizler dostlar arasında hem fikirdik. Sen hem fikirdin, ben hem fikirdim. Maunacılar ile garson kız hem fikirdi. Ne de hem fikirdik. Pernot mu? Hayatın anlamı mı? O günün güzelliği mi? Bunu biz de söyleyemezdik fakat bu uzlaşı o kadar tam, o kadar derinlere kazılı, özünde öyle apaçık bir kutsal kitaba dayanıyordu ki, her ne kadar sözcüklerle ifade edilmese de, o kaleyi sağlamlaştırmayı, burada bir kuşatmaya karşı koymayı ve o özü kurtarmak için makineli tüfeklerin ardında can vermeyi seve seve kabul ederdik. Peki hangi özü? İşte bunu ifade etmek güç. Öz alanı değil de, Sadece yansımalara yakalama tehlikesiyle karşı karşıyayım. Yetersiz kelimeler hakikatimin elimden kaçıp gitmesine neden olacaktır. Şayet mavnacılardaki belli bir gülümsemeyi, senin gülümsemeni, benim gülümsememi, garson kızım gülümsemesini, bizim aracılığımızla oldukça başarılı bir gülümseme vasfına ulaşmak için milyonlarca yıldır canla başla uğraşan güneşin yarattığı o mucizeyi kurtarmak uğruna seve seve çarpışabileceğimizi iddia etsem, bu söylediğim anlaşılmaz kaçacaktır. Öz olanın çoğu zaman ağırlığı yoktur. Burada öz olan, görünürde bir gülümsemeden ibaretti. Bir gülümseme çoğu zaman esas olandır. İnsan bir gülümsemeyle karşılık bulur. Bir gülümsemeyle ödüllendirilir. Bir gülümsemeyle harekete geçer. Ve bir gülümsemenin vasfı insanın ölümüne neden olabilir. Yine de, madem bu özellik o sırada bizi çağın kaygılarından bu kadar başarıyla kurtarıyor ve bize katiyet, umut ve huzur bahşediyordu, kendimi daha iyi ifade edebilmek için şimdi başka bir gülümsemenin hikayesini anlatmam gerekiyor. Olay İspanya'daki iç savaş üzerine yaptığım bir röportaj sırasında gerçekleşti. Sabah saat 3'e doğru, Büyük istasyonunda trenlere gizli teçhizat yüklenirken kaçak olarak hazır bulunma ihtiyatsızlığında bulunmuştum. Personelin huzursuzluğu ile gecenin karanlığı varlığımı unutturur diye düşünmüştüm. Fakat anarşist milislerin gözüne şüpheli gözüktüm. Her şey çok çabuk oldu. Ben daha onların esnek ve sessiz bir şekilde yaklaşmakta olduklarını bile fark edemeden onlar bir elim parmakları gibi etrafımı usulca vermişlerdi. Kara binalarının namlusu hafifçe karnıma dokundu. Bana etrafa törensel bir sessizlik çökmüş gibi geldi. Nihayet kollarımı havaya kaldırdım. Adamların gözlerini yüzüme değil de kravatıma dikmiş olduğunu fark ettim. Bütün vücudum büzüldü. Silahın ateşlenmesini bekliyordum. Çağ yargısız infaz çağıydı. Fakat silah ateşlenmedi mutlak bir boşluk içinde geçen ve işlerini yapmakta olan personelin gözüme bambaşka bir evrende bir tür düşsel bale yapıyormuş gibi gözüktüğü birkaç saniye sonunda anarşistler hafif bir baş hareketiyle bana önlerine düşmemi işaret ettiler ve acele etmek sizin manevra hatlarının arasından yürümeye koyulduk. Tutuklanışım kusursuz bir sessizlik içerisinde olağanüstü bir hareket tasarrufuyla gerçekleşmişti. Tıpkı denizaltı hayvanlar aleminde olduğu gibi Kısa süre sonra nöbetçi kulübesine dönüştürülmüş bir bodrum katının içine daldım. Kötü bir gaz lambasının yarı yarıya aydınlattığı başka milisler kara binalarını bacaklarının arasına sıkıştırmış uyukluyorlardı. Benim devriyemdeki adamlarla ifadesiz bir sesle birkaç kelime konuştular. İçlerinden biri üstümü aradı. İspanyolca konuşuyorum fakat Katalanca bilmiyorum. Yine de benden belgelerimi istediklerini anladım. Onları otelde unutmuştum. Kullandığım lisanın karşı tarafa herhangi bir şey aktarıp aktarmadığını bilmeden cevap verdim. Otel, gazeteci. Milisler fotoğraf makinemi bir suç kanıtıymış gibi elden ele geçirdiler. Eğri bacaklı iskemlelerin üstüne çökmüş esnemekte olanlardan birkaçı bir tür can sıkıntısıyla ayağa kalkıp duvara yaslandı. Zira etrafa hakim olan hava can sıkıntısıydı. Can sıkıntısı ve uyku. Görünüşe göre bu adamların dikkat gücü sıfırı tüketmişti. Sırf insani bir temas olsun diye bana neredeyse herhangi bir düşmanlık belirtisi göstermelerini dileyecek hale geldim. Fakat onlar bana ne bir öfke ne de bir kınama işareti bahşettiler. Birçok kez İspanyolca itiraz etmeye yeltendim. İtirazlarım boşlukta yok olup gitti. Bana akvaryumdaki bir Japon balığına bakar gibi hiçbir tepki vermeden öylece baktılar. Bekliyorlardı. Neyi bekliyorlardı? İçlerinden birinin dönmesini mi? Şafak vaktini mi? Kendi kendime şöyle diyordum. Belki de karınlarının acıkmasını bekliyorlardır. Yine kendi kendime şöyle diyordum. Bir budalalık yapacaklar. Bu tamamen saçmalık. Hissettiklerim kaygıdan öte saçmalık karşısında duyulan tiksintiydi. Kendi kendime şöyle diyordum. Eğer neşelerini bulurlarsa... Eğer harekete geçmek isterlerse ateş ederler. Gerçekten tehlikede miydim değil miydim? Benim bir sabotajcı, bir casus değil de bir gazeteci olduğumu hala anlamamışlar mıydı? Kimlik belgelerimin otelde olduğunu, bir karara varmışlar mıydı? Vardılarsa bu karar neydi? Onlar hakkında fazla vicdan muhasebesi yapmadan adam öldürmeleri dışında hiçbir şey bilmiyordum. Devrimci öncüler hangi partiye mensup olurlarsa olsunlar insanların değil de semptomların peşine düşerler. Rakip hakikatler onlara birer salgın hastalık gibi görünür. Varlığı şüpheli bir semptom uğruna bulaşıcı hastalık taşıyan kişi karantinaya gönderilir. Mezara. İşte bu nedenle benim hiçbir şey anlamadığım belli belirsiz tekeceler halinde ara ara üzerime gelen bu sorgulama bana uğursuz görünüyordu. Hayatım kör bir rulete bağlıydı. İşte bu nedenle tuhaf bir şekilde ortaya somut bir varlık koyabilmek için yüzlerine karşı kendim hakkında bilgiler, beni kendi kaderime hakim kılan bir şeyler haykırma ihtiyacı duyuyordum. Yaşımı mesela? Bu etkileyici bir şeydir. Bir insanın yaşı. Bütün hayatını özetler. Kişinin sahip olduğu olgunluk yavaş yavaş oluşur. Bu olgunluk, yıkılmış onca engel, iyileşmiş onca ciddi hastalık, dinmiş onca acı, aşılmış onca umutsuzluk, çoğu vicdanın gözünden kaçmış onca risk pahasına oluşmuştur ki, onca arzu, onca umut, onca pişmanlık, onca isyan, onca sevgi aracılığıyla oluşmuştur ki, tecrübelerden mi, hatıralardan oluşan hacimli büyük temsil eder bir insanın yaşı. Yol üzerindeki tuzaklara, sarsıntılara ve izlere rağmen, kişi, Dayanıklı bir kağını gibi iyi kötü düşe kalka ilerlemeye devam etmiş demektir. Ve şimdi mutlu tesadüflerin inatçı birleşimiyle bu noktaya kadar gelmiş 37 yaşına ulaşmıştır. Ve aynı kağını eğer Tanrı izin verirse hatıralardan oluşan yükünü daha da uzaklara taşıyacaktır. Yani kendi kendime şöyle diyordum. İşte geldiğim nokta bu. 37 yaşındayım. Yargıçlarımın omuzlarına bu gizli bilgiyi yüklemek istiyordum fakat onlar artık beni sorgulamıyorlardı. İşte mucize de o sırada gerçekleşti. Ah! Gösterişsiz küçücük bir mucize. Üstümde sigara yoktu. Zindancılarımdan biri sigara içmekte olduğundan küçük bir hareketle ondan bana da bir tane vermesini isteyip yüzüme belli belirsiz bir gülümseme takındım. Adam önce gerindi. Elini ağır ağır alnının üstünden geçirdi. Gözlerini kravatma değil de yüzüme doğru kaldırdı ve benim hiç beklemediğim şekilde o da bir gülümseme takındı. Bu adeta günün ağarması gibi bir şeydi. Bu mucize dramı çözmedi. Onu silip attı. Tıpkı ışığın gölgeyi silip atması gibi. Hiçbir dram yaşanmamıştı. Bu mucize gözle görülebilir hiçbir şeyi değiştirmemişti. Kötü gaz lambası, dağınık kağıtlarla dolu masa, duvara yaslanmış adamlar, nesnelerin rengi, koku, her şey olduğu gibi kalmıştı. Fakat her şey kendi özünde başkalaşmıştı. O gülümseme beni kurtarmıştı. En az güneşin açması kadar nihai, yakın zamanda doğuracağı sonuçlar bakımından bariz ve bir o kadar dönüşü olmayan bir işaretti bu. Yeni bir çağ başlatıyordu bu işaret. Hiçbir şey değişmemiş. Her şey değişmişti. Üstü, Dağını kağıtlarla dolu masa canlanmıştı. Gaz lambası canlanmıştı. Duvarlar canlanmıştı. Bu mahzendeki ölü nesnelerden sızan can sıkıntısı sanki sihirli bir değnek değmiş gibi hafiflemişti. Sanki gözle görülmeyen bir kan tekrar dolaşmaya başlamış, tek bir vücutta bulunan her şeyi tekrar birbirine bağlamış ve onlara yeniden bir anlam yüklemiş gibiydi. Adamlar da yerlerinden kıpırdamamıştı. Ancak aynı adamlar, daha bir saniye öncesine kadar gözüme Nuh Nebi'den kalma bir tür gibi gözükürken, şimdi daha yakın bir hayata doğmuşlardı. İçimde olağanüstü bir yakınlık hissi vardı. Evet bu, yakınlık. Ve kendi ısımlığımı hissediyordum. Bana gülümsemiş olan ve daha bir saniye öncesine kadar bir işlevden, bir araçtan, bir tür canavar böcekten ibaret olan o olan şimdi biraz sakar, neredeyse çekingen, mucizevi çekingenlikte biri olarak ortaya çıkmıştı. O terörist bir başkasından daha yumuşak olduğundan değil, fakat içindeki insanlığın ortaya çıkışı, ondaki o savunmasız tarafı öyle güzel aydınlatmıştı ki, biz insanlar ciddi havalar takınırız. Fakat kalbimizin derinliklerindeki tereddüdü, şüpheyi, kederi herkes bilir. Henüz hiçbir şey söylenmemişti. Yine de her şey çözülmüştü. Bana sigaramı uzattığında elimi teşekkür niyetine milisin omzuna koydum. Ve aradaki buzlar bir kez eriyince diğer milisler de yeniden birer insan haline geldiğinden ben de adamların hepsinin gülümsemesine yepyeni ve özgür bir ülkeye adım atar gibi adım attım. Onların gülümsemesine bir zamanlar sahradaki kurtarma görevlilerimizin gülümsemesine adım attığım gibi adım attım. Günler süren arama çalışmalarından sonra bizi bulan, ve olabilecek en yakın noktaya inen yoldaşlarımız geniş adımlarla kollarına taktıkları sutulumlarını gözle görülür şekilde sallayarak bize doğru ilerliyorlardı. Ben kazazede olsam kurtarma görevlilerinin gülümsemesini ya da ben kurtarma görevlisi olsam kazazedelerin gülümsemesini kendimi çok mutlu hissettiğim bir memleketi hatırlar gibi hatırlardım. Gerçek haz birlikteliğin hazlıdır. Kurtarma işlemi salt bu hazı hissetmek için bir fırsattı. Su, her şeyden önce insanların iyi niyetinin bir hediyesi olmasa o büyüleyici güce asla sahip olmazdı. Bir hastaya gösterilen bakım, bir sürgünün evde ağırlanması, hatta bağışlanma bile ancak şenliği aydınlatan o gülümseme sayesinde değer kazanır. Bütün insanların, kastların ve partilerin üstünde birbirimize bir gülümsemeyle kavuşuruz. Hepimiz tek bir kilisenin müritleriyiz. Bu gülümseme ve onun gelenekleri, ben ve benim geleneklerim. Neşenin bu vasfı değil midir sahip olduğumuz medeniyetin en değerli meyvesi? Totaliter bir diktatörlük de bizim maddi ihtiyaçlarımızı karşılayabilir. Fakat bizler yemle beslenen sürü hayvanları değiliz. Refah ve rahat bizi tatmin etmeye yetmez. İnsana saygı anlayışı içerisinde yetişmiş olan bizler için, Kimi zaman mucizevi şenliklere dönüşen basit karşılaşmaların önemi çok büyüktür. İnsana saygı. mihenk taşı işte budur. Nazi sadece ve sadece kendisine benzeyene saygı gösterdiğinde aslında sadece kendine saygı gösteriyor. Yaratıcı çelişkileri reddediyor. Bütün yükseliş umudunu yerle bir ediyor. Ve bin yıllık bir süre için insanoğlunun yerine bir termit yuvasından gelme bir robot yerleştiriyor. Düzen uğruna düzen. İnsanın hem dünyayı hem kendisini dönüştürmek üzere kurulu temel gücünü iyi diş ediyor. Hayat düzeni yaratır. Fakat düzen hayatı yaratamaz. Biz ise tam tersine yükselişimizin henüz tamamlanmadığına, yarının gerçeğinin dünün yanılgısından beslendiğini ve aşılması gereken çelişkilerin bizim gelişimimizin asıl ihtiyaç duyduğu humus olduğuna inanıyoruz. Bizden farklı olanları bizden sayıyoruz. Fakat bu nasıl tuhaf bir isimliktir. Geçmişe değil de geleceğe dayanır. Kökene değil de amaca. Bizler birbirimiz için farklı farklı yollardan geçerek aynı buluşma yerine ulaşmak için didinen hacılarız. Fakat işte bugün bizim yükselişimizin temel şartı olan insana saygı tehlike altında. Modern dünyanın çatırtıları bizi karanlıklara itti. Sorunlar tutarsız, çözümler çelişkili. Dünün gerçeği ölmüş, Yarınınkinin hala inşa edilmesi gerek. Ufukta hiçbir geçerli sentez görünmüyor ve her birimiz gerçeğin sadece bir parçasını elimizde tutuyoruz. Bunları dayatacak apaçıklık olmadığından siyasi dinler şiddete başvuruyor. Ve işte yöntem konusunda bölünmekten, aynı amaca ulaşmak için can attığımızı gözden kaçırma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bir yıldıza giden yolda dağ aşan gezgin, eğer kendini tırmanışla ilgili sorunlara fazla kaptırırsa, kendisine hangi yıldızın yol gösterdiğini unutma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Sırf hareket olsun diye harekete geçtiyse hiçbir yere ulaşamayacaktır. Katedraldeki sandalye görevlisi kadın, sandalyelerinin kirasıyla aşırı bir açgözlükle meşgul olduğu takdirde kendisinin de bir tanrıya hizmet ettiğini unutma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Aynı şekilde ben de Kendimi belli bir parti fanatizmine hapsettiğim takdirde, belli bir politikanın ancak ruhani bir apaçıklığa hizmet etme koşuluyla anlamlı olacağını unutma tehlikesiyle karşı karşıya kalırım. Mucizevi saatlerde insani ilişkilerdeki belli bir vasfın tadına vardık. Bizim için hakikat işte budur. Eylem ne kadar acil olursa olsun söz konusu eylemi yönlendirmesi gereken çağrıyı unutmak bize yasak edilmiştir. Aksi takdirde o eylem sonuçsuz kalacaktır. Biz insana saygıyı inşa etmek istiyoruz. Aynı cepenin içerisinde niçin birbirimizden nefret edelim? İçimizde hiç kimse iyi niyet tek eline elinde bulundurmuyor. Tuttuğum yol namına bir başkasının seçmiş olduğu yolla mücadele edebilirim. Onun akıl yürütmelerini eleştirebilirim. Aklın izlediği yollar belirsizdir. Fakat şayet o insan aynı yıldızı ulaşmak için didiniyorsa... Ruh açısından ona saygı duymak zorundayım. İnsana saygı Şayet insana saygı insanların kalbinde yer ederse insanlar karşılık olarak bu saygıyı takdis edecek sosyal, siyasi veya ekonomik sistemi de kurmayı başaracaklardır. Bir medeniyet her şeyden önce özünde kurulur. Medeniyet, insan için her şeyden önce belli bir sıcaklığa duyulan kör bir arzudur. İnsan daha sonra hata yapa yapa ateşe giden yolu bulacaktır. Şüphesiz bu nedenle sevgili dostum senin dostluğuna böylesine ihtiyacım var. Zihinsel anlaşmazlıkların ötesinde benim içimdeki o ateşe ulaşmaya çalışan hacıya saygı duyacak bir yoldaşa açım. Zaman zaman o edilen sıcaklığı peşinen hissetmeye ve biraz kendi dışımda yer alacak o buluşma noktasında dinlenmeye ihtiyaç duyuyorum. Polemiklerden, tekellerden, fanatikliklerden o kadar usandım ki. Senin evine bir üniforma giymeden, bir Kur'an hatmi dinlemek zorunda kalmadan, iç dünyamın herhangi bir parçasından vazgeçmeden girebilirim. Senin yanında kendimi temize çıkarmak zorunda değilim. Bir davayı savunmak zorunda değilim. Bir şeyi kanıtlamak zorunda değilim. Senin yanında Tornus'ta olduğu gibi, Huzur buluyorum. Beceriksiz sözlerimin ötesinde, beni yanıltabilecek muhakemelerin ötesinde, sen sadece benim içimdeki insana değer veriyorsun. Sen benim içimdeki inanç, gelenek, kişisel sevgi elçisini yüceltiyorsun. Eğer ben senden ayrılıyorsam, seni incitmek şöyle dursun, seni çoğaltıyorum. Sen beni gezgini sorgular gibi sorguluyorsun. Herkes gibi kabul görme ihtiyacı hisseden ben, senin için kendimi arı hissediyorum ve sana doğru geliyorum. Arı olduğum yere gitmeye ihtiyacım var. Sana benim kim olduğuma dair fikir veren şeyler ne kullandığım formüller ne de akıl yürütmelerimdir. Gerekli hallerde bu formüllere de bu akıl yürütmelere de müsamaha göstermeni sağlayan beni olduğum gibi kabul etmendir. Beni evine olduğum gibi kabul ettiğin için sana minnettarım. Beni yargılayan bir dostu ne yapayım? Eğer bir dostu soframa kabul ediyorsam ondan oturmasını rica ederim. Eğer toparlıyorsa ondan dans etmesini istemem. Sevgili dostum, sana havası tertemiz bir zirveye ihtiyaç duyar gibi ihtiyaç duyuyorum. Bir kez daha senin yanında Saon nehri kıyılarında, Küçük bir hanın ayrık tahtalı masasına dirseklerimi dayamaya ve o masaya gün ışığına benzer bir gülümsemenin huzuru içinde hep beraber kadeh tokuşturabileceğimiz iki malnacı davet etmeye ihtiyacım var. Eğer hala mücadele ediyorsam biraz da senin için mücadele edeceğim. Bir gün o gülümsemenin yükseleceğine daha çok inanabilmek için sana ihtiyacım var. Yaşaman için sana yardım etmeye ihtiyacım var. Bir gün daha hayatta kalabilmek için, ardında bıraktığın elli yılın yükünü fakir bir bakkal dükkanının kaldırımında sürüklerken ve aşınmış bir paltoya sarınmış halde saatlerce soğukta titreyerek beklerken, benim gözüme o kadar zayıf, o kadar savunmasız görünüyorsun ki. Sanki tepeden tırnağa Fransızsın, senin iki kat ölüm tehlikesiyle burun burun olduğunu hissediyorum. Zira sen hem Fransız hem Yahudisin. Artık hiçbir anlaşmazlığa izin vermeyen bir toplum yaratmanın bütün bedelini hissediyorum. Hepimiz bir ağacın dalları gibi Fransa'ya mensubuz. Ve ben senin gerçeğine, tıpkı senin de benimkine hizmet edeceğin şekilde hizmet edeceğim. Biz yurt dışındaki Fransızlar için mesele, bu savaşta Alman varlığının getirdiği karla donan tohum stoğunun üstündeki ablukayı kaldırmak. Mesele size, oradakilere yardım etmek mesele köklerinizi geliştirmeye yönelik temel bir hakka sahip olduğunuz topraklarda sizi özgür kılmak. Siz 40 milyon rehinesiniz. Yeni gerçekler daima zulmün mahzenlerinde hazırlanır. 40 milyon rehine orada yeni gerçeğini tasarlıyor. Bizler peşinen bu gerçeğe boyun eğiyoruz. Zira bize öğretecek olan sizlersiniz. Ruhani alevi zaten bir balmumu gibi bu alevi kendi özleriyle besleyenlere götürmek bize düşmez. Belki bizim kitaplarımızı asla okumayacaksınız. Belki bizim söylevlerimizi dinlemeyeceksiniz. Bizim fikirlerimizi sizler kusacaksınız belki. Fransa'yı kuran bizler değiliz. Biz ancak Fransa'ya hizmet edebiliriz. Ne yaparsak yapalım, hiçbir minnit hak etmeyeceğiz. Özgür mücadele ile gecenin karanlığında ezilip gitmek mukayese edilemez. Askerlik mesleği ile rehinelik mesleği mukayese edilemez. Azizler sizlersiniz.